Evet, dur. Evet, ilk soruyu burada aran diyor ki burada alkollü ölen kişi imanını kurtarabilir mi? Adam alkollüymüş. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ali ve Biliyorsunuz cemaatın <gülüyor> inancına göre büyük günahları irtak irtikap etmek yetikadi küfür değildir. Ve bu büyük günahlardan birisi işte alkollü içki içmek. Eğer o alkollü içkiyi içen bir kişi o alkollü içkiyi helallaştırmıyorsa ey bu helaldir, haram değildir demiyorsa <gülüyor> ve dese ki mesela ben alkollu içkinin haram olduğuna inanıyorum. Allah Celle Celaluhum bunu, bunu haram kıldığını ondan sonra e, e, kıldığını inanıyor, e, haram kıldığına dair inanıyorum diyor. Ancak ben bu Alkollu içkiye muhtela oldum. veya da sigara içiyorum. Sigara içmek haramdır biliyorsunuz. Bu bir ittifak tabi. Ve diyor ki mesela sigara haramdır. Ben buna inanıyorum. Ama muhtela oldum. Rabbim Celle Celaluhu sigara içmeyi veyahut da nergile içmeyi veya hotta esrar içmeyi veyahutta bu uyuşturucu maddelerin herhangi birisini kullanma kullanmakla muptela olan insanlar eğer bu tür şeyleri haramlaştırmıyor e, helallaştırmıyorlar ise diyorlar ki evet biz itiraf ediyoruz bunlar haramdır ve biz bunları yaparken helal olarak görmüyoruz ancak muptela olduk Allah celle celaluhu bizi bu tür münker olan şeylerden bizi kurtarsın ve e, bu tür şeylerden vazgeçmek için de çaba gösteriyorsa ancak bir gün geliyor bakıyorsun ki o masiyet üzerinde ölüyor. İster mesela mesela diyelim ki zina adam hmm. zinanın İslam'da kesinlikle haram olduğuna inanıyor ancak bazen irtikap ediyor. İmanız zayıf, iman zayıflığından dolayı ne yapıyor? İrtikab ediyor. Dolayısıyla mesela tam zine yaparken ölüyor. Diğeri tam alkolü içki içerken veyahut da sarhoşluk esnasındayken ölüyor. Veyahut da diğer mesela başkası adam öldürüyor. Adam öldürdükten sonra başkası onu öldürüyor mesela. Ve böylece töbe etmeden öldürülüyor. Diğeri töbe etmeden ee, i̇çkinin veyahut da zinanın öbür tarafta e, veyahut da e, uyuşturucu maddeleri kullanmak. E, dolayısıyla ehli sünnet vel cemaatın inancına göre bu büyük günahları irtikap etmek, etiraf etmekle irtikap etmek dinden çıkmıyor. Ve bu <gülüyor> etikadi küfür değil ameli küfür oluyor. Dolayısıyla bu tür büyük günahları irtikab eden kişiye ehli sünnet ve cemaatın anlayışında fasık olarak görülüyor. Ve fasık demek hattı, bu konuda yani bu tür şeylerde haktan ayrılmak veyahut da haktan sapmak anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer bu adam büyük şirk işlemediyse veyahutta büyük küfür işlemediyse ey etikadi küfür işlemediyse özellikle bu üzerinde öldüğü içkiliyken öldüğü içkiyi de helallaştırmamışsa ve o şekilde ölmüşse o zaman bu kişi ehl sünnet vel cemaatin inancına göre Müslüman asıl Müslüman olduğu için bu kişi Müslüman olarak Müslümanların, Müslümanlar tarafından cenazesi yıkanır, ondan sonra namazı kılınır, ondan sonra Müslümanların mezarlarında gömülür ve onun varisleri varsa ona varis olabilirler. Ancak bu tür şeylere büyük günahlara karşı gelmişse ve geliyorsa bunları inkar ediyorsa ey bunlar helaldir. Kesinlikle haram değildir. Dolayısıyla bu haramdır diyen kişilerde, kişilerde de siz bağnazsınız, siz gericisiniz, yobassınız gibisi e, gibi sözler sarf ediyorsa ve bu bu konuda karşı geldiği için hak yol ona belli olduktan sonra bu sapık fikirleri savunuyorsa o zaman zahiren bu büyük şirk veyahut da büyük küfrü işlediğinden dolayı bunu da yakın yerden bazı şahıslar bunu bu şekilde töbe etmeden bu büyük küfür veyahut da büyük şirk üzerinde öldüğünü biliyorlarsa o zaman o kişiyi yıkanmaz Ondan sonra cenaze namazı da kılınmaz, Müslümanların mezarlarında da gömülmez <gülüyor> ve onun varisleri varsa onun varisleri ona da varis olmazlar ve olamazlar. Vallahu alem. Hocam diyor ki burada, seninle gurur duyuyorum sözü Müslümana caiz midir? Bir sohbette bunun caiz olmadığını duydum. Çünkü gurur kafirlere mahsus bir şey midir diyor yani bir daha söyle. Yani seninle gurur duyuyorum sözü Müslümana caiz midir? Bir sohbette duydum diyor. Bunun caiz olmadığını söylüyor. Çünkü gurur kafirlere has bir şeydir. Burada <gülüyor> Elhamdülillah Rabbil Alamin. İmam İbn Rahim rahimeullah fetva kitaplarında ona soru sorulduğu zaman her cevap vereceği zaman bazen bu sözü kullanıyordu. Allah rahmet etsin. Ey soru sorulduktan sonra cevap verme esnasında diyor ki Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ondan sonra cevabına başlıyor. <gülüyor> Biz de bazen bunu kullanıyoruz. Her zaman kullanmak da sünnete uygun değildir aslında. Yani mübahtır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam konuşmalarında buna buna baş vurmuyordu. Aleyhissalatu vesselam konuşmak istediği zaman açılışta hutbetul hacayı okurdu Ali satt vesselam. Ancak böyle arada bir soru sorulduğu zaman Elhamdülillah ve yutta innel hamdülillah sözüyle başlamıyordu Aleyhissalatu vesselam. Yani her soru karşılığında cevap vermek istediği zaman buna devam etmiyordu. Ancak burada ustalarımız <gülüyor> diyorlar ki Bazen bunu söylemekte bir beis yoktur. Bazen biz de bunu arada bir söylüyoruz. Şimdi <gülüyor> buradaki gurur duymak Allahu Alem anlayabildiğim kadarıyla seninle gurur duyuyorum demek ey seninle iftihar ediyorum anlamına geliyor. Türkçe karşılığı bunu anlıyoruz biz. Mesela örneğin kişi diyor ki oğlu mesela sınıfta tektir. Yani ender bir çocuktur. Her yönüyle ender bir çocuktur. Terbiyesiyle, ahlakıyla, konuşmasıyla, kalkışıyla, oturuşuyla, meclislerde, şurada, burada, efendim bütün derslerde mesela e, e, tektir. Dolayısıyla baba oğluna diyor ki, oğlum diyor, e, senin e, senin ile iftihar ediyorum. Yani buradaki gurur duyuyorum demesi demek istemiyor ki ben senin ile kibirleniyorum veyahut kibirliyim. Tahmin etmiyorum bu sözü kastettiğini. Gerçi bu sözü söyleyen kendisini daha iyi, kendi kendini daha iyi tanır ama e, biz yine de bu tür kardeşlerimize karşı hüsnü niyetle yaklaşmamız gerekiyor. Ve tahmin ediyorum bu niyetle söylüyor. Yani gurur seninle gurur diyorum demesi ey seninle iftihar ediyorum. Mesela bir öğrenci hocasına hocasına ustadına ustadım diyor. Ben seninle iftihar ediyorum. Hangi yönden iftihar ediyor? İşte selefin çizgisindedir. Ee, Bilgisel yönden, kültürel yönden her konuda mükemmeldir. Ee, mesela bütün sahalarda, bütün dallarda ve da bütün tahassuslarda mükemmel bir kişi olduğu için öğrenci, ustadıyla iftihar ediyor veya da ustad öğrencisiyle iftihar ediyor. Veyahut da baba oğluyla veya da oğul babasıyla veyahut da ee, mesela bir aşiretin e, büyüğüne küçükleri mesela ona mensup olan şahıslar bu aşiretin büyüğü mesela e, çok infak ediyor e, ilim talebeleri devamlı ilim talebeleri için infak ediyor veyahut da e, efendim e, fakirlere e, mücahitlere efendim dul kadınlara yetimlere e, köy halkına birçok şeylerde böyle devamlı hep öne geçiyor işte halk da onun mensupları olan insanlar da işte e, aşiret başına biz sizinle seninle iftihar ediyoruz efendim desmekte bunu tahmin ediyorum bu yönden söylüyorlar. Eğer bu manada söylüyorlar ise tamam mı? Ve kibirlenmek için de bunu söylemiyorlarsa kibir kibirlenmek ve da kibirlik kaslı ile söylemiyorsa inşallah bu sözde bir beis yoktur. Yok. Eğer bu saydığımız kişiler bu sözü onlara nispet ederken bunu kibirlemek ve bu konuda kendilerini herkes üzerinde görmek ve böbürlenmek niyetiyle söylüyorsa tabii ki böbürlenmek kibir yönden bu İslam'da caiz değildir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kimin kalbinde miskal, miskal zarra kadar kibirlik varsa o kişi cennet ona haramdır diyor. Ve tahmin etmiyorum Allahu Alem tahmin etmiyorum ki bu kişi hocasına veyahut da öğrenci hocasına veyahut da oğul babasına veyahut da baba oğluna tahmin etmiyorum yani bu soruyu soran bu niyetle bunu söylüyor. Vallahu alem. Eğer e, dediğim gibi değil de başka bir yönden bize açıklarsanız e, çok daha iyi olur ki biz de o zaman meseleyi daha iyi bir şekilde anlayarak cevap vermeye çalışalım. Vallahu alem. Evet hocam. Şunu şöyle kapatalım şuradan. Şöyle. <gülüyor> burada <gülüyor> Diyor ki Şöyle şunu açtığımız zaman Şöyle burada diyor ki Hadis tabi şey, bu <gülüyor> Hadisler için Bismillah Diyor ki hocam Hadisler işin rivayet edebiyatı diye bilinen birine hicret ikamet gerekir mi yani hadisi edebiyat şey denen bir kişiye hicret gerekir mi? Hadisi yani hadisi yani edebiyat gibi gören ne demek istiyor yani? Bize parantez açarsa daha iyi orada ki bu edebiyattan kastın nedir çünkü edebiyat derken yani lügat açısından mı kast ediyor çünkü? Edebiyat demek yani edeb demektir. Lugat yani. O Arap zaman, lugatı üzerinden. Şu edebiyatı... Yok yok söyle. Sen orada yazsam Tekrar desek. yazar bize. He. Başka soru alalım. He, tamam başka soru alalım. Yani şu edebiyat sözünü para, bize parantez açarak bize e, açıklarsa daha iyi olur ki e, nasıl cevap vereceğimizi bilelim. Burada abimiz demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört çeşit gurur vardı diyor. Allah'ın bunun iki çeşitini sever. Bunlar sadaka verirken ve harp meydanlarında kendine güvenmektir. Bu duyulan bu gurur Allah'ın rızasına uygun olan gururdur diye hadis-i şerif var. Buradaki gurur riyada düşmeden kendine güvenmek, duymak olarak algıladır mı? Ee, sanki şimdi anladım yani. Bu gurur demek istediği sanki yani kibirlenmek gibi şeye geliyor. Mesela Abu Ducana radıyallahu anh Harikli Allah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kim bu kılıcın hakkını verebilir veyahut da verir. Kimse hemen diyor. Abu Ducana radıyallahu anh dedi ki ben dedi ya Resulullah. Ha. Ve hemen o Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını alıyor. Aldıktan sonra kafasına kırmızı bir şey sarıyor böyle. Ondan sonra kılıcı eline alarak böyle böyle sallana sallana, sallana, sallana böyle yürümeye başladı. Allah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah ve Resulü dedi bu gibi yürüyüşleri sevmez dedi. Ama böyle anlarda bunu yapmakta düşmana karşı bunu yapmakta bir beis yoktur. Ama bu anların dışında bu tür yürüyüşleri yapmak Allah ve Resulü hoş görmez dedi. Dolayısıyla insanı insanı konuşmasında kişi Konuşmasında, oturuşunda, kalkışında, fikrinde, kültüründe, e, infakında, yani e, mesela fakirlere sadaka, zekat, şubu, cihat esnasında e, bu tür sahalarda hizmet verirken elinden geldiği kadar hareketlerinde, sözlerinde mutavazi olmaya çalışması gerekiyor. Çünkü insan ne kadar ne kadar kendine güvenirse güvensin, şeytan o kişiden çok daha güçlü ve çok daha kuvvetlidir. Soruyu şey ederek diyor ki, Allah ete kemiğe büründü, Mahmud diye göründün diyor. Cübbe, cübbeli bunu şeyhine diyor. Efendim? Allah ete kemiğe büründü, Mahmud diye göründü diyor. Yani Allah Azze ve Celle Mahmud'un kılığında Mahmud olmuş, tecelli, tecelli etmiş. Ha, Böyle söylemek yani bu nedir diyor. Tabi bu söz hakikaten Vallahi bu söz eğer hakikaten tabii ki bu sözü kim söylemişse bizi ilgilendirmez. Evet. Ve benim ben kendi kendime e, söz vererek hiçbir ilim öğrencisinin e, hiçbir ilim öğrencisinin gıybetini yapmamaya yapmamak için el, kendime söz verdim. Ama böyle demek küfür değil mi hocam? Ee, ben değineceğiz inşallah ve bir kişiyi, bir kişinin hatasını eleştirmek istediğim zamanda o kişinin ismini vermeden o kişinin düştüğü hatayı öne sürer ve o hatanın üzerinde, gücüm nispetinde e, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetten delil getirerek o meselenin Yanlış olduğunu beyan etmek isterim. Dolayısıyla burada e, bu sözü kim söylemişse bizim için önemli değil. Tabii benim için önemli değil. Ancak hakikaten bu söz, eğer hakikaten bu söz Müslüman bir kişi tarafından söylenmişse bu söz küfürdür. Ama bu adam kafir olur mu olmaz mı bu ayrı mesele. Çünkü insan küfür sözü söylerken çünkü bu küfürü kastetmeyebilir veya da hata edebilir. Veya da iştihat edebilir. Bu küfür söze düşebilir. Veya da konuşurken hatalı konuşabilir. Mesela kastetmiyor ve küfür bir söze düşebilir. Tamam mı? Bazen insan hatalı bir söz ağzından çıkıyor ve bu hatalı söz insanı küfre kadar götürebilecek bir söz olabilir. Ama o sözü söyleyen bu söz hatasına düşen kişi o sözü kastetmeyebilir. Ve biz biliyorsunuz pazar günü, pazar günü ee, Pazar günü kadın köşesinde e, imandan başladık ondan sonra e, tekfirin engellerini konuştuk biz dedik ki tekfirin 7 veya 6 tane engeli var dedik ve bunlardan birisi işte e, cehalet ondan sonra hata ondan sonra iştihat ondan sonra ikrah yani zorlan e, yap, zorla yapılabilir ve bu söz ondan çıkabilir. Ve bunlar inşallah acizane değilim, e, dilim dönebildiği kadar gücüm nispetinde bunları çok iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu tekfir meselesi Müslümanlar arasında yol, altını, yol almış gidiyor ve Müslümanlar hep birbirlerini tekfir ediyorlar. E, dolayısıyla ben bu mesele inşallah bu mesele üzerinde duracağım. Pazar günleri inşallah ve biz geçen hafta ikisini. İkisini anlattık. 4 tanesi dört nanesi kaldı. Ve burada Tekrar. Bu sengene bana bu sözü bir daha hatırlat. Ne demişti? Koku ete ma, ete kebep üründün. Mahmut gördüm. Allah büründüm. bir daha de. Yani Allahu azze ve celle Mahmut eee kılığıyla eee Mahmut e, e, Efendi şekliyle tecelli etti. Allahu azze. Subhanallah alazim. Yani bu sözü bu sözü bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir gerçekten. Bu söz Müslüman bir kişinin söyleyeceği bir söz değildir. hocam. <gülüyor> i̇şte değineceğim inşallah. Çünkü bu söz kimin inancıdır biliyor musunuz? E, hüluli denen fırkanın akidesidir. Yani şu Ennusayriye fırkasını biliyorsunuz siz. Ennusayriye fırkası yani şu anda bizim Türkiye'de Alevi denen insanlar, Muhammed bin Nusayr'ın mensubu olan insanlar işte şu Suriye'de mesela hafız el Esed, beşar el Esed gibi bunlar hepsi bu bu fırkadandırlar. Bu fırkanın inancı işte Allah Celle Celaluhu'nun aliyete celli ettiğini ondan sonra efendim işte başka bir kişinin ruhu işte filan ruhuna eğer iyi bir insansa onun o iyi ruh Başka bir iyi kişinin ruhuna tecelli ediyor. Kötü ruhlu ise o kişi başka bir kötü kişinin ruhuna tecelli ediyor. Ve bu bu hülülüye fırkanın inancıdır. Müslüman bunu düşünemez. Ve bu sizin bahsettiğiniz Müslüman. Ee, ben Müslüman diyorum çünkü zahirde onu Müslüman biliyorum. Ve ben kimseyi kolay kolay tekfir etmem. Çünkü acaba bu adam gerçekten biliyor mu, bilmiyor mu? Hata mı, hatalı mı konuşuyor değil mi? Kast ediyor mu, etmiyor mu? Gerçekten bu meseleleri biliyor mu, bilmiyor mu? Bu meseleler onunla tartışıldı mı, hüccet oluşturuldu mu, oluşturulmadı mı? Onu da bilmiyorum. Dolayısıyla ben <gülüyor> hemen böyle bazı sözlerden dolayı işte sen kafirsin demekten çekiniyorum. İşte Dolayısıyla bu söz hakikaten bu söz küfür sözüdür. Bu söz küfür sözüdür. Ama bu sözü söyleyen kişi kafir olur mu, olmaz mı? Bu ayrı bir mesele. Ve burada büyük ustalarımızdan duyduğumuz, devamlı duyduğumuz bir söz var. Özellikle İmam Elbani rahimallah diyor ki, "Leysa kulmen waqa fil kufri, waqa al kufru alay". Diyor. <gülüyor> Ve İmam Übünbaz rahimallah bu sözü de devamlı söylerdi. Allah rahmet etsin. Leysa kul men kufri waqa'a kufn waqa'a kufru alayh. Yani her küfre, her küfür söz söyleyen bir kişi, tamam mı? İlle de kafir oldu demek değildir. Anlaşılıyor mu? Niçin? Çünkü bu ağzından küfür söz çıkan bir kişi, tamam mı? hatalı olabilir, bazen ihtihadlı olabilir. Örneğin, eee e eş'arilerin ve Maturidilerin veyahut kelamcıların düştükleri hatalar gibi mesela biliyorsunuz mütezile fırkası diyorlar ki öbür dünyada bu dünyada Allah görülmediği gibi öbür dünyada da görülmeyecek diyorlar. Öbür tarafta mütezile fırkası Allah Celle Celaluhu'nun bütün sıfatlarını inkar ediyorlar. İsimleri kabul ediyor sıfatları inkar ediyorlar. Cehmiye fırkası bütün Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini ve sıfatlarını inkar ediyorlar. Dolayısıyla burada bu mütezile fırkası bu inançta olmalarına rağmen İslam ümmetinin alimleri bunları tekfir etmemişler. Hariciler mesela, yine o şekilde, hariciler yine o şekildedir. Yine haricileri tekfir etmemişler. Niçin? Çünkü burada tevil yapmışlar. Ve tekfirin engellerinden birisi de tevil yapmaktır. Bu tevil, hakikaten dininde samimi ise ve bu tevili, yani ee, şere'i bir tevil ise bu tevilden dolayı tekfir ettiremeyiz. Dolayısıyla bu adam tahmin ediyorum bu sözü söyleyen kişi zır cahildir diyebiliyorum ben acizane. Çünkü bu adam İslam ümmetine mal edilmiş bir Müslüman davetçi gözüküyor. Dolayısıyla İslam ümmetine mal edilerek davetçi olarak gözüken bu Müslüman tamam mı? bu Müslüman, ben şunu söyleyeyim acizane, zır cahil bir kişi. Çünkü bu insan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesini tanımıyor. Bizzat bizzat bunların akidelerine göre, ey Abu Mansur'un Abu Mansur el-Maturidi'nin akidesine göre bu sözü söylemek küfürdür. Bizzat Abu Mansur Abu Mansur Allah rahmet etsin diyelim Mütezile'ye karşı büyük bir büyük bir taruz yaptı. Her ne kadar onun bazı sözlerini beğendi, e, beğenmişse de yani çünkü Mu'tezile'nin bazı görüşleriyle bazı görüşlerini paylaştırıyor Abu Mansur. Ancak Abu Mansur hülülü kesinlikle reddediyor ve küfür olarak sayıyor. Yani Allah Celle Celalhu, Allah Celle Celaluhu Mahmud hocanın şekline tecelli etmiş dolayısıyla konuşan Mahmud her ne kadar Mahmud gözüküyorsa asın itibariyle Allah, Allah konuşuyor. Haşa ve kelle. Bunu ehli sünnet ve cemaat yani ehli genel genel kapsamlı eh, denilen ehli sünnetten hiç kimse bunu söylemez. Rabbim celle celahu bize hakkı hak, hak olarak gösterip hakka tabi olmayı, batılı da batıl olarak gösterip batıldan sakınmayı nasip etsin. Allahu alem. Tamam. <gülüyor> Aradın mı? Abi kayıtlar. <gülüyor> evet hocam şimdi şunu da kapattıktan sonra şöyle, şöyle bazen ses gidiyor mu? Gidiyor. Bazen cevap verirken eğer cevapta eksiklik kalıyorsa e, soruyu iade etmekte bir veis yoktur. Ben sıkılmam Allah'ın izniyle çünkü e, bazen e, cevabı tam manasıyla belki e, vermekte belki unutuyoruz hani soruyu. Eğer tam hakkıyla cevabı vermediysek e, soru tekrarlanırsa Allah'ın izniyle e, tekrar biz de cevabı iade edeceğiz inşallah. Hocam burada diyor ki enfas suresinde ayette e, savaşta onları siz öl, öldürmediniz. Allah öldürdü. Ve ma ramayte iz ve Allah haram o ayeti getiriyor. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Çünkü Allah öldürdü. Siz öldürmediniz. Burada Allah öldürdü demek <gülüyor> Allah öldürdü demek yani Allah Celle Celaluhu bizzat savaş sahasına yani bazı insanların inandığı gibi savaş sahasına inip de yani oku kullanıp bizzat kendisi o adamı vurdu demek değildir ki. Demek istiyor ki burada ayetten alimler bunu tefsir ederken Selamun burada demek isteniyor ki yani Allah Celle Celaluhu'nun güç ve kudretiyle veyahut Allah Celle Celaluhu'nun yardımıyla Allah Celle Celaluhu'nun desteğiyle, Allah Celle Celaluhu'nun dilemesiyle siz bunları vurdunuz. Eğer Allah Celle Celaluhu melekleri göndermemiş olsaydı ve da Allah Celle Celaluhu yardım etmemiş olsaydı ve da Allah Celle Celaluhu korkuyu bu düşmanın göğsüne vermemiş olsaydı ve Allah Celle Celaluhu bu Müslümanları onlara karşı güç ve kudret ten dolayı yardım etmemiş olsaydı Müslümanlar bunları öldüremeyecekti ve onları yenmeyeceklerdi. Çünkü Müslümanlar savaş sahalarında bazen kazanmışlar, bazen bazen yenilmişler. Ve özellikle Ali Satt ve Selam'ın döneminde bizzat Ali Satt ve Selam'ın bulunduğu iki tane, iki tane, iki tane gazveyi örnek verelim. Örneğin Bedir Muharebesi'nde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam 300 ashabıyla beraber kendisi dahil olmak üzere bin küsür küfür ordusuna karşı galip geldiler. Ve tarihe bakıldığı zaman tarihçiler bunu bize anlatırken bu savaşa katılan veyahut da bu e, gazveye katılan bu kişiler tam manada silahşör olan kişiler değilmiş. Ve küfür ordusuna karşı da küfür ordusuna göre silahlarına göre güçlü silahları da yoktu. Fazla atları ve ota develeri de yoktu. Çoğu çoğu yayan savaş yapıyordu. Ve e, %100 silahşör olmamalarına olmamalarına rağmen Allah Celle Celaluhu melekleri onların imdatlarına göndererek bizzat melekler Bedir muharebesine katıldılar. Ve böylece Allah Celle Celaluhu'nun dilemesiyle güç ve kudretiyle küfür ordusunun göğsüne korku vererek Müslümanların imanını maneviyatlarını yükselterek onlara yani güç üstünde güç onlara verip ve küfür ordusunu yendiler. Ve böylece Müslümanlar Bedir Muharebesinde galip geldiler. Ancak Uhud gazvesinde Müslümanlar çok olmalarına rağmen ve kuvvetli kuvvetli olmalarına kuvvetli olmalarına rağmen ve Aleyhissalatu vesselam bizzat bu gazvede olmasına rağmen Uhud savaşında Uhud gazvesinde Müslümanlar savaşı kaybettiler. Ey mağlub oldular. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu desteğini onların üzerinden kaldırdı. Ey yardımını onlardan kaldırdı. Sebebi neydi? Sebebi sadece bir masiyeti irtikab etmekti. ve Vesselam okçuları bir tepenin başına yerleştirdi ve dedi ki şu tepede kalacaksınız. Bu tepenin başından sağ solu Arkayı ve önü koruyacaksınız ve gözetleyeceksiniz. Savaş sahasında, savaş meydanında yenilsek de, yensek de sakın bu tepeyi bırakmayınız. Biz savaş bizim lehimize olursa yine tepeyi bırakmayınız. Savaş sahasında yenilsek bizim aleyhimizde olsak yine yerinizi bırakmayınız. Ali isatue selam bunu bu emri verdi ondan sonra bu emri verdikten sonra bu okçular tepede yerleştirildi sağ solu korumak için ancak Halid İbnül Velid radıyallahu anh ile mangasıyla beraber ey kendisine kendisinin emri altında kanadı altında oluşturduğu bazı silahşörleri yanında alarak böyle uzak bir yerden tepedeki şahısları gözetleyerek arkadaşlarına dedi ki şu tepede Tepedeki okçuları görüyor musunuz? Evet dediler. Şu okçular bu tepenin başında olduğu müddetçe savaş. zafer onlarındır. Ve savaş bizim aleyhimizde. Savaş onların lehinedir. Çünkü Halid ibnül Verid radıyallahu anh savaş, savaş oyunlarının çok iyi bilen bir kişiydi. Ve bu şahıslar tepeden inerse savaş bizimdir. Bu şahıslar tepenin başında oldukları müddetçe Zafer onlarındır dedi. Ve oradan hiç kumuldamadı. Orada durdu. Ta sanki subhanallah. Sanki yani gaybı bilmiyor. Tahmin ediyor. Tahmin ediyor. Yani bunlar tepeden inecekler. İne, inmedikleri müddetçe biz savaşa katılmayacağız. Yani dikkat ediyorsanız onu, onun ordusu ölüyor. Öldürülüyor. Şey gibi koyun gibi kesiyorlar Müslümanlar düşmanı. Ve Kafirler savaşı kaybettiler. Müslümanlar kafirlerin küfür ordusunun peşine takıldı. Küfür ordusu kaçıyor. Müslüman ordusu da peşlerine gidiyorlar. İşte o anda tepedeki insanlar dediler ki savaş bizimdir artık. Zafer bizimdir. Bari herkes bu ganimetten faydalanırken, bari biz de bu ganimetten faydalanalım yani mahrum olmayalım. Bu savaşa gelmişken bu kadar çaba göstermişken bari bizler de faydalanalım. Manganın başkanı onlara dedi ki kimse inmesin. Allahü ve Vesselam'ın hiç kimse buradan ayrılmayacağını emri vermedi mi? Dolayısıyla Ali ve Vesselam'ın emrine aykırı hareket etmek Allah ve Resulüne isyandır. Ancak kimse onun nasihatını dinlemedi. Çoğu indi birkaç kişi kaldı. Ve o kalan birkaç kişinin okları Halid bin Velid'in mangasına hiç tesir olmadı. Onlar inince Halid bin Velid dedi ki şu anda zafer bizimdir dedi. Düşünün adam Aynen. Müslümanlar galip olmasına rağmen Aynen. ve galip gözükmelerine rağmen Halid bin Velid daha savaşa girmeden dedi ki şu anda zafer bizimdir dedi. Ve Müslümanların Müslümanlar küfür ordusu peşine takılırken Halid bin Velid manga'sıyla Müslümanları arkadan sıkıştırdı. Ve böylece Müslümanları arkadan sıkıştırınca sesler seslendiler. Küfür ordusu ne yaptı bu sefer? Dönmeye başladı. Bunlar bunlara karşı savaş vermek isterken bu sefer küfür ordusu onlara döndü. İki taş arasında, iki kaya arasında kaldılar. Bu iki savaşçılar arasında kalınca burada Allah Resulü Selam bu e, gazvede olmasına rağmen dişi kırıldı efendim başı başı yarıldı ve böylece Ühud savaşını kaybettiler niçin? çünkü bu tepedeki insanlar Allah Resulü ve emrini ihlal ettiler bir, masiyet. bir masiyetten dolayı bir masiyetten dolayı bu masiyeti yani bu emri ihlal etmeleri kocaman Ühud savaşının zaferini kaybettiler Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu bu masiyetin dolayı kendi desteğini onlardan çekti. Ey onlara yardım etmedi. Çünkü Müslümanlar tarih boyunca güç açısından Müslümanlar devamlı küfür ordularından çok daha zayıftırlar. Güç bakımından, maddi bakımından, silah bakımından, teknoloji yönden dikkat ediyorsanız Müslümanlar devamlı kafirlerden çok daha aşağıda ama Müslümanlar küfür ordusuna karşı veyahut da kafirlere karşı savaşlarda neyle kazanıyorlar? İmanlarıyla. İmanlarıyla ve biz imanlarıyla derken imanı biliyorsunuz ehli sünnetel cemaatin inancına göre üçtür. Kalple tasdik, dille ikrar, azalar amel etmektir. Tamam mı? Çünkü iman gereği amel edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla iman gereği amel ettikleri için Allah Celle Celaluhu Müslümanları kafirlere karşı ne yapıyor? Yardım ederek Kafirleri yeniyorlar ve böylece zafer Müslümanların lehine kafirlerin aleyhinde. Dolayısıyla buradaki buradaki bu ayetten kasıt ey Allah Celle Celaluhu güç ve kudretiyle onları destekledi. Dolayısıyla her ne kadar şahıs kendi eliyle oku verip de oku vurup da o kişiyi öldürdüyse esas o güç ve kudreti veren kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Ve biz buna inşallah kulun fiilinde biz tedburiye de İnşallah değineceğiz bu bunlar bizim önümüzde gelecek inşallah. Hani biliyorsunuz kaderiye ile cebriye kulun fiilinden dolayı sorumlu mudur değil midir? Burada inşallah arada bir değineceğiz. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu yani her ve kelle bizzat kendisi e, yani savaş sahasına inip de oku kol, kullanıp onu öldürdü demek değildir. Ey Allah Celle Celalü güç ve kudretiyle ve yardımıyla Nasr'ıyla onları yardım etti, destekledi ve böylece onun güç ve kudretinden dolayı işte o kafirler öldürüldü ve müfessirler bu şekilde bu ayeti tefsir ediyorlar. Vallahu alem. Bismillah. Evet hocam. Şurada. Evet. <gülüyor> Şunu şöyle kapattın o Evet. <gülüyor> Şimdi burada bir kardeşimiz. Burada, Bismillah. Bir dakika, şöyle. Evet. Bir kardeşimiz de burada. Bunun daha yakın bir hocam, şeyi yok mu bunun böyle? Diyor hemen ki burada mi? mesela. Mesela diyor ki, e, hani Allah ete kemiğe bölündü, Mahmudiye göründü dedi ya. Bir de aleyhissalatü vesselamı rüyasında görmüş. Tıp atıp Mahmud Efendi'nin kılayı. Yani koy o yüzü kaldır ötekini de. Bir de Azrail, e, Melek-ül gelmiş. Mahmud Efendi demiş ki ben gelmiyorum git. Bu sözü de var. E, kardeşimiz diyor ki yani biz bu bu adamı tekfir etmezsek biz mürciğe sayılmıyor muyuz? Hmm. Yani bütün bunlara rağmen diyor. Tayyip. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve yine de diyorum Allahumme arinil hakka hak ve ve Şimdi her ne kadar bu adam adamın dilinden küfür söz çıkmış ise de biz yine uzaktan uzağa buna kafir dememizde hiçbir faydamız olmayacak. Ne öyle mi? Hiçbir faydamız olmayacak bu bir. İkincisi hücceti oluşturmadan önce onu tekfir etmek bu bizim aleyhimizdedir. Bizim lehimimize değildir. İnsanların nefretini kazanacağımız gibi tamam mı? Nefretini kazanacağımız gibi çünkü böyle söneldiği zaman o zaman selef çizgisinde olan ilim talebelerine veyahut da alimlere diyecekler ki sizin haricilerden bir farkınız yoktur hariciler insanları herhangi bir şeyden dolayı tekfir ediyorlar. Siz de bu adamı veyahut da şunu bunu bu şeylerden dolayı tekfir ediyorsunuz. Yani sizin onlardan sizin onlardaki farkınız nedir? Ee, selef çizgisinde olan davetçiler, ilim talebeleri, <gülüyor> alimler irhamukallah. Bu tür fırkalara nazaran ayrı bir ayrı bir hususiyata sahip olması gerekiyor. Ve ehli sünnet vel cemaatın bu konudaki metodu rastgele böyle hücceti oluşturmadan, beyan etmeden insanları tekfir etmekten uzak kalmalarıdır. Ve pazar günleri inşallah biz buna değindik. iki tanesini anlattık demiştik ki tekfire engel olacak altı veyahut da yedi tane madde var veyahut da yedi tane şart veyahut da şey var demiştik. İkisini anlattık. Hatayı ve cehaleti anlattık. Kaldı dört tane. Onun için bu kişi gördüğüm kaderiyle ben bu insanı tanımıyorum. Ama ondan bazı sözler aktarılıyor bize. Şu anda sizin aktardığınız gibi ve bu aktarılan sözlere baktığımız zaman bakıyoruz ki bunu alim Sıfatını tahşiyen bir kişi söyleyecek sözler değildir. Bu tamamen cahil birisi bu insan. Dolayısıyla cahil olduğundan dolayı cahil olduğundan dolayı biz onu tekfir etmeyelim ama şunu söyleyebiliriz. Bu söylediği sözler küfür sözler olduğunda hiç şüphemiz yoktur. Bu sözler küfürdür. Ancak biz buna sen kafirsin dememiz Elimize bir şey geçmeyecek Eğer hakikaten Eğer hakikaten bu sözü işiten kardeşlerimiz ona yaptın iseler ve bunu eğer karşılıklı bir şekilde ona hücceti oluşturamayacaklarsa yazıyla ona mesela emeli varsa mesela e, internet yolu yoluyla ona yazılar gönderilebilir veyahutta mektuplaşılabilir veyahutta da daha başka onu tanıyan daha başka şahıslar kanalıyla meselen münazaraya çağrılabilir. Onunla bu konuda bu tür şeylerde münazara, münazara yapılabilir. Yani e, gereği gibi gereği gibi bu meseleleri bilen kişiler tarafından hüccet oluşturulur. Hüccet oluşturulduktan sonra ve bu hücceti oluşturacak olan kişiler tabii ki alim olan kişilerdir veya yolla kuvvetli ilim talebeleri olacak olan kişilerdir. Çünkü bu e, şüpheciler veyahutta bu tipte olan insanlar münazara yapacak kişiler onlara karşı münazara yapacak kişiler ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnet kültürüyle tam gereği gibi eğer silahlanmamışlarsa birçok şüpheler getirerek Onları kandırırlar. Ha O zaman büyük ilim öğrenci kardeşlerimiz ne yapacak? Ellerinden geldiği kadar hücceti oluşturmaya çalışsınlar. Eğer hücceti oluşturamıyorlarsa veyahut da e, onunla bir araya gelemiyorlarsa, kendisi reddediyorsa veyahut da onlar gitmiyor, yani bir bazı engeller varsa artık onu Rabbi ile baş başa bırakın. Allah Celle Celaluhu onun hakkından çıkar. Siz yine ona böyle sen kafirsin veya da filan adam kafirdir e, demeyiniz. Eğer benim benim nasihatımı dinleyeceksiniz tabi. Ama bu adamın söylediği sözler yüzde yüz küfürdür Allah korusun. Burada Ama değil. ben bu adama adamı tanımadığımdan dolayı fikrini tanımadığımdan dolayı ilmini tanımadığımdan dolayı ve hücceti oluşturmadığımdan dolayı ben şahsen ben kendim ona kafir diyemem. Ama siz belki görmüşsünüz tartışmışsınız emmem ne falan filan bu tür şeyleri oluşturmuşsanız artık size göre eğer hakikaten hüccet oluşturulmuşsa size göre siz onu tekfir etmekte bir beis yoktur. Eğer tekfir hüccet oluşturulmuşsa sizin alimleriniz tarafından oluşturmamışsa beni dinlerseniz ona hücum ederek sen kafirsin demek doğru değildir vallahu alem. Burada diyor ki yani tekfir, ikrar etmek değil de bu adamın İslam milletinden olmadığına inanmamızda bir sakıncası var mı? Yani... E işte, İslam milletinden değildir demek yani kafirdir demek. Başka, yani başka dolaylı yollardan onu tekfir etmek demek istiyor. İslam'da dolaylı yollardan insanı tekfir etmek değil direkt olarak hüccet oluşturulduktan sonra alimler, o hücceti oluşturacak olan alimler veya da kuvvetli ilim talebeleri Tek bir kararla hüccet oluşturulduktan sonra ne yaparlar? Tekfir edilmesi gerekiyorsa o zaman o hücceti oluşturan güçlü ilim talebeleri ve talimler Müslüman topluma ilan eder. İşte bu adam üzerine hüccet oluşmuştur ve hüccet oluştuktan sonra bu kişi Müslüman değildir. Bu inanç üzerinde devam ettiği müddetçe bu kişi Müslüman değildir diye ilan ederler. Ama ben şahsen, ben bu adama, ben şahsen kafir diyemem. Bu meselenin, yani rastgele kişileri tekfir etmek e, benim inancıma göre yanlış gördüğüm için ben kafir diyemem. Ama e, sizce hücceti oluşturmuşsanız ve siz ona karşı nasıl bakıyorsanız o size bağlı olan bir şeydir. Allah'u alem. Evet. Ya bu o zaman şöyle bitirelim. Bir 15 dakika alalım mı? Çünkü kardeşimiz sabahleyin okula gidiyor çocukları getiriyor. Benim için bir sorun yok oturuma. Nasıl e, saat 5'te şeyden sonra yatmıyor ve ya. çocuklar bir de oradan cevap geldi. <gülüyor> Artık şu saat 12. Bir 10 dakika 15 dakika alalım. Başkansansın. Tamam. Abi bir 15 dakika. Rahat rahat rahat. Çünkü 3'te bakanlar haber geldi burada. Yazıyor. Ha hanım, hanım yazıyor. Yazılır mı diye. Yok, evet. Kardeşlerimizof hadi olan japsi söytermiyap kardeşim bizimle <gülüyor> mi Evet. Hocam, şimdi. Bilmiyorum. Biz... Bilmiyorum, Şunu açalım. Şöyle başka soru ya. geçelim bakalım var mı? Ee, bir iki soru sadece alacağız kardeşler. Şöyle. Sonra burada burda saat 12 kütür oldu 12. 11 11. bir. 11 11 ya. O daha. Bismilahi şey, bir daha bu uzun. Bir dakika şöyle şunu da açalım. Bismillah. Evet. Bak, <gülüyor> buyur. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Aleykümselam. Diyor ki: "Hocam, eee Bayburkli Müslim adında bir kardeşimiz Allah'a anlama şey Salih el-Fawzana soruldu." diye bir şey sormuş, bir soru sormuş kafire ölümünden sonra cehennemlik olduğu hükmünü vermenin caiz olmadığını duydum. Şöyle ki zamanımızda bir kafir ölse filan adam cehennem ehlindendir. Demen caiz değildir. İkinci soru. Bir tabi şey soru he, tamam şey ama cevabı da yazmış aşağına. Cevap her kim, her kim küfür ve şirk üzere ölürse biz ona kafirlere ve müşriklere yaptığımız muameleyi yaparız. Cenaze namazı kılmayız onu gusletmeyiz, Müslümanların kabristanına defnetmeyiz. Müslümanların yakınları ona mirasçı olmaz. Çünkü o kafirdir ve biz de ona zahir hükmüne göre muamele ederiz. Cennet ve cehennem cennet ve cenne, cehenneme gelince bu Allah Subhanahu Taala'nın elindedir. Biz bunu bilemeyiz. O ölmeden önce tevbe etmiş olabilir. Ancak biz bize zahir olanla mükellefiz. Bu da küfür ve şirktir. Bundan dolayı ona Müşriklere yapılan muameleyi yaparız. Onun için istifar etmez. Ona dua etmeyiz. Cennet ve cehennem meselesine gelince bu her işin sonunu bilen Allah'ın elindedir. Yüce Allah şöyle buyurur. İyi bil ki bütün işler Allah'a döner. Şura suresinin 53. ayeti diye yazıyor. El icabetül mühimme. Bu fetvayı nasıl anlamalıyız? Çünkü şimdi Obama Kefere. Keferesi geberse, biz bu adam kafirdir ve ebediyen cehennemliktir diye, diye, diyemez miyiz? Şimdi soruyu sormuş, sonra cevabı da vermiş. Tamam. Hani Şeyh evet. e, Salih-i böyle cevabı hmm. vermiş. Birinci soruyu bana bir daha ha, tekrar eder mi? Evet, çünkü, birinci, ha, birinci Çünkü her şey birinci soruda yatıyor. Tabii. Şimdi birinci Allah, soruyu evet, yani. anlarsak... Şeyh Salih El hmm. ee, ona şey. sorulmuş, evet. Ke, soru şu, şu şekilde... Kafire öl ölümünden sonra cehennemlik olduğu hükmünü vermenin caiz ol olmadığını duydum. Şöyle ki tamam, zaman... Tamam. Tamam. <gülüyor> Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamu ala nebine muhammedin ve ala alihi ve sahihi ve sellem Allah Celle Celaluhu hak bize hak olarak gösterip hakka tabi olmayı Batılı batıl olarak gösterip batıldan sakınmayı nasip etsin, yardım etsin. Amin. Şeyh El-Feuzen Şeyh El-Feuzen'i çok iyi tanırım. Ve benim üstadlarımdan birisidir. Akidesini çok iyi tanıdığım gibi ilbini de çok iyi bir şekilde tanıyorum özellikle akide konusunda hakikaten akide de, akide de akide de ustad sayılır. Fıkıhta ise hembelidir. Yani fıkıhta müstakil değildir. Hembelidir. Ve ustad el-Fevzan bunu söylemiyor ki, demiyor ki bizzat kafir olan bir kişi öldükten sonra biz onun Cehennemde ve cehennette olduğuna şehadet etmeyiz demiyor ki. Burada Şeyh Al fauzen Allah ondan razı olsun. Sizden de razı olsun. Bizden de razı olsun. Bunlar diyorlar ki bir Hristiyan veyahut da bir, Yah bir Yahudi hayatta iken her ne kadar kafir olduğunu biliyorsak da çünkü Hristiyanlar, Hristiyanlık akidesini, Yahudilik akidesini savunan ve o dinden kendini kabul edip zahirde o şekilde gözüküyorsa bunlar kafirdir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Kendi kendilerinin o dinde kabul ettikleri gibi alimler de veyahut da Müslümanlarla, Müslümanlar da onu o şekilde kabul ediyorlar. Ancak demek istiyor ki Ustad Fevzan veyahut da İmam Ebn-i veya veyahut da Ebn-i Bez veyahut da İmam Elbani ve e, bu seviyede olan alimler diyorlar ki Yahudi ve Hristiyan'a hayatta olduğu iken, hayatta olduğu müddetçe işte onu lanetlemek veyahut da o kişi cehennemliktir demek doğru değildir diyorlar. Hayattayken niçin? Çünkü diyorlar ki bu adam tövbe edip İslam'a dönebilir demek istiyorlar. Ancak öldüğü zaman, öldüğü zaman o akide üzerinde öldüyse işte o zaman bu kişi bu kişi kafir olarak öldüğüne dair biz şehadet ederiz. Ve aynen cevapta geldiği gibi zahiren biz deriz ki işte bu adam cehennemliktir. Niçin? Çünkü Yahudiliği benimseyip o dini kabul edip o dine göre inancını haykırarak amel ettiği için o dine göre evet. ve o din üzerinde öldüğü için zahirde öldükten sonra cehennemlik olduğuna dair şehadet etmekte bir beis olmadığını söylüyorlar. Yani sadece usta El Fauzan değil, Salih El Fauzan değil. Diğer deminki saydığım, onun seviyesinde veyautta onun seviyesinin üstünde olan diğer alimler aynı görüşteler. Diyorlar ki, bir Yahudiye veyautta bir Hristiyan'a hayatta olduğu müddetçe ve geçmişte George Boş'u örnek verdiler mesela şu anda bir kişi diyemez ki mesela George Bush %100 cehennemliktir. Niçin? Çünkü o bilmediğimizden dolayı hayatta iken bunun %100 cehennemlik olup olmayacağını nereden biliyoruz? Çünkü bu adam tövbe edip dönebilir. Ancak bu adam ölürken aynı akide üzerinde öldüyse zahirde o zaman bu kişinin cehennemlik olduğuna e, cehennelik olduğuna dair hepsi ne yapıyorlar? Şehadet ediyorlar. Şehadet ediyorlar. Niçin? Çünkü zahirde o akide. Ancak o kişi gizli yani sırran sırran kendisiyle Rabbi arasında Müslüman olup zahiren toplumuna Hristiyan gözük gözüküyorsa işte Müslümanlar katında kafir Allah katında Müslüman olabilir ve biliyorsunuz Ennecaşi Rahimahullah Hristiyan toplumunu idare etmekte iken ve Vesselam Resul olarak gönderildikten sonra ona iman etti ve imanını gizledi. İmanını gizledi ve o toplumu idare etmeye devam etti ölünceye kadar. Eğer Allah Resulü Vesselam ashabına bunun İslam'a girip ve İslam üzerinde öldüğünü haber vermemiş olsaydı onun döneminde olan sahabiler Necaşi'nin küfüs üzerinde öldüğünü inanacaklardı nçin? Çünkü onlar kendisiyle Rabbi arasında olan imandan haberleri olmadığı için. Ancak Allah ve Allah tarafından yönetildiği için ve vahiy ile idare edildiği için Allah Celle Celaluhu Cebrail vasıtasıyla Ali ve haber vererek Necaşi öldü ve iman üzerinde yani sana iman ederek öldü. Ancak İmanını gizlemiştir. İşte bu Hristiyan, zahirde Hristiyan veya oda Yahudi olan kişi, eğer sırran, gizli bir şekilde toplumuna karşı gizli kalmak şartıyla Rabbiyle kendi arası iman etmişse ve gizliden gizliye ibadetlerini yapıyorsa ancak zahiran toplumuna İslamını İslamını ee, İslam'ını İslam'ını gizliyor ve Yahudiliğini veyahut da Hristiyanlığını açığa vuruyorsa o zaman bu kişi kendisiyle Rabbi ile baş başa kalır. O zaman sırrı bir şekilde Müslüman olduğu Müslüman olup o İslam üzerinde gizli İslam üzerinde öldüğünden dolayı Allah katında Müslüman e, İslam ümmeti katında kafir ve İslam ümmeti ona cehennem ile şehadet etmesinde bir sakınca ve bir beis yoktur. Çünkü onlar gaybi bilmiyorlar, gizliliği bilmiyorlar, zahiri biliyorlar. Ancak o kişi Rabbi ile Rabbi ile e, arası iman etmiş ve iman üzerinde öldüyse Necaşi gibi o zaman o kişi cenne, cehennemlik değil, cennetliktir. Bunu da ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Ancak bizim namaz, nazarımızda şu anda George Bush tövbe etmeden bu Yahud Hristiyanlık akidesi üzerinde Hristiyanlık. ölürse o zaman bizden dolayı o kişiye kafirdir ve kafir olarak öldü ve e, cehennemliktir diye hükmünü verebiliriz. Çünkü kendisiyle Rabbi arasında olan gizliyi biz bilmiyoruz. Hani eğer Müslüman olmuşsa veya da herhangi bir Hristiyan herhangi bir Yahudi. Vallahu alem. Hmm. Eğer eksik cevap verdiysek e, soruyu e, iade edin. Yani anlatamadığımız yeri tekrar iade edin. İnşallah anlatmaya çalışalım. Şimdi onlar bize bakıyor. Biz yiyoruz olmuyor. Ee, evet hocam. <gülüyor> şimdi burada özele sormuş kardeşimiz diyor ki şurada <gülüyor> Bismillah. Diyor ki Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem. Naam misafir olarak namazlarını nasıl bağlıyorum ve nasıl kısaltıyor? Sefere çıktı namazları nasıl hmm. bağlaması ve nasıl kısaltması hakkında soru sormuşum. Evet. <gülüyor> e, sünnette namazı kısaltma açısında alimler ihtilafa girmişler. Bazı alimler kişi sefere çıktıktan sonra sefer esnasında namazın kısaltılması veyahutta cem ve takdim veyahutta cem ve tahir yapma açısından ihtilafa düşmüşler. Örneğin Ebu Hanife rahimeullah cem ve takdim veyahutta cem ve tahir görmüyor. <gülüyor> Cumhurun mezhebine göre sefer esnasında cem-i tegdim veyahut da cem, -i, cem -i yapabilir. veya da mukim iken fazla yağmur gelip bu fazla yağmur esnasında yine cem-i tegdim veyahut da cem yapılabilir. Bu Cumhur'un görüşü. Ebu Hanife Rahimahullah bunu görmüyor. Bu bir. İkincisi namazları kısaltma meselesi ise Fecir namazı kısaltılmaz, akşam namazı da kısaltılmaz çünkü fecir namazı iki rekattır, iki rekat kılınacak. Akşam namazı üç rekattır, üç rekat kılınacak. Ancak öğlen namazı ikindi namazı yatsı namazları bunlar dörder rekat olup ikişer rekat ikişer rekat kılınır. Ve burada bu konuda İmam Şafii rahim aleyhisselam kısaltmayı özellikle vakti varsa Eğer vakti varsa sıkışık bir anı yoksa ve 4 namaz dört rekat namaz e, kılmak istediği zaman e, yani her ne kadar seferi ise de vakti varsa imamı Şafiye göre en doğrusu seferde olmasına rağmen yine namazları olduğu gibi kılmaktır. Ahmed bin Hamza rahim Allah, bu konuda iki görüşü var. Yani iki kavulu var. Bir kavlu işte kısaltmak vaciptir. Diğer ikinci kavlu sünnettir. Ve burada İmam İbni Üthemin Rahimahullah seferde namazların kısaltılması sünnet olduğunu söylüyor. İmam İbni Bez Rahimahullah vacip olduğunu söylüyor. Ve biliyorsunuz İmam İbni Üthemin Rahimahullah İmam İbni Bez'in ileri gelen öğrencilerinden birisidir. Ve buna rağmen hoca öğle, öğretmen ile öğrencisi arasında bu meselede ihtilaf var. Öbün üsemin sünnet diyor. Öbün bazı vacip diyor. İmam Elbani rahimahullah ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki sefer esnasında namazları kısaltmak vaciptir. Vallahu alem yani en doğru görüş de budur. Ey sefere çıkan kişiyi Seferi her ne kadar sefer, seferi esnasında, e, sefer esnasındayken her ne kadar zorluk çekmiyorsa, rahat rahat bir şekilde namazı dört rekat kılabiliyorsa, kısaltması lazım. Ancak mukim bir yerde ise, mesela diyelim ki İstanbul'a gitti, Adana'ya gitti, Ankara'ya gitti, herhangi veyahut da bir köye gitti ve o köyde veyahut da o şehirde, Müslümanların camisinde Müslümanlar cemaatle kılıyorlar. Kendisi de, kendisi de oraya gidip cemaatle namaz kılması onun üzerinde vaciptir. Çünkü sahih görüşe göre camilerde Müslümanlarla beraber namazları cemaatle kılmak vaciptir. Sahih görüş budur. Yani en doğru görüş budur. Cumhurun görüşüne göre cemaat sünnettir. Hanefilere göre sünnettir. Bazı alimlerin yine hanefi alimlerin bir kısmına göre farz-ı kifayedir. Şafii mezhebine öyle iki tane görüşü var. Bir bir kavle göre farz-ı kifayedir. Bir kavle göre sünnettir. Ancak sahih görüşe göre namazı camilerde Müslümanlarla beraber cemaatla kılmak farzdır veyahut da bir mecmu bir grup sefere çıktıkları zaman bu gruplar kendi bu grup kendi aralarında bir kişiyi imam tayin edip onun arkasında namazı cemaatle kılmak farzdır. Yani kişi sefere çıktığı zaman cemaat görevi üzerinden bu cemaat düşmüyor. Cemaat görevi düşmüyor. Yine cemaat farzdır. Dolayısıyla mukim bir yerde ise yani mesela diyelim ki Ankara'dan İstanbul'a gitti. Dolayısıyla seferi sayılır. O zaman İstanbul'a gittiği zaman... Müslümanların camilerinde onlarla beraber namazların vakti geldiği zaman onlarla beraber cemaatla namaz kılması gerekiyor. Ve onlar mukim oldukları için dört rekat kılıyorlar. Dolayısıyla seferi olan kişi onlara uyup o da dört kılarak seferdeyken namazı dört kılacak. Ancak eğer orada cami yoksa gittiği yerde Müslümanların camisi yoksa Yahutta yol esnasındayken Kendisinden başka kimse yoksa veyahut da kendisiyle beraber hepsi misafir ise hepsi seferi ise o zaman o seferi olan kişiler sefer esnasında hepsi dört rekatlı namazı iki rekat kılmak vaciptir. Sahih görüşe göre tabi sahih görüşe göre ve abu hanife rahimahullah namazı sefer esnasında dört rekatı iki rekat vacip olarak görüyor. İmam Elbani de bu görüştedir. İmam Bin Bez de bu görüştedir. Ancak İmam Ebu Hanife camu'u takdim ve camu'u takhiri kabul etmiyor. Dolayısıyla fecir namazı aleyhissalatü vesselam seferde iken ve mukim iken hiçbir zaman fecir namazının sünnetini terk etmemiş. Ondan sonra vitir namazını da hiçbir zaman seferde ve mukim iken hiçbir zaman terk etmemiş. Ancak vitir ve fecir namazının sünnetin dışındaki diğer sünnetleri namazdan ve namazdan önce, sonraki sünnetleri kılmamak lazım. Mesela öğle, namazının, öğle namazından önceki sünnetleri kılmamak lazım. Veyahut da öğle namazından sonraki sünnetler kılınmaması lazım. Veyahut da akşam namazından sonraki sünnet kılınmaması lazım. Veyahut da yaslı namazından sonraki sünnet kılınmaması lazım. Dolayısıyla ee, fecir namazının sünnetini kılacak. Vitir namazını da kılacak ve vitir namazının en azı bir rekattır. En çoğu on bir Kişinin durumuna bağlı artık. Kişinin şeyine bağlı. Kişi kendi kendini bilir. On bir rekat kılabilir mi kılamaz mı? İkincisi mutlak namaz seferde mutlak namaz kılmakta bir veis yoktur. Veyahut da duha namazını kılmakta bir veis yoktur. Çünkü ve vesselam sefere seferde sefer esnasında duha namazını bazen kılmıştır aleyhissalatü vesselam Ondan sonra mutlak namaz da kılmış ve e, selef salihin yani ashab tabi'in ve etbaat tabi'in den bir ne yaparlarmış mutlak namazı mutlak namazı kılmışlar mutlak namaz ne demektir ey ratibe olan ratibe olan namazların dışında diğer namazlar örneğin fecir namazını kıldıktan sonra güneş çıkıyor Güneş çıktıktan sonra öğlene kadar duha namazı en azı iki, en çoğu 12 iki rekattır. İki rekat kılabilir, dört kılabilir, altı kılabilir, sekiz kılabilir, on kılabilir, 12 kılabilir. On ikiden fazlası yoktur. Burada mutlak namaz yoktur. Fecir namazı ile öğle namazı arasında mutlak namaz yoktur. Ancak Akşam namazı ile akşam namazı ile yatsı namazı arasında mutlak namaz var. Bazı alimler ikindi namazı ile akşam namazı arasında ne? Öğlen namazı ile yatsı e, e, ikindi namazı arasında mutlak namaz var. Bazı alimler ikindi namazı ile akşam namazı arasında mutlak namaz olduğunu söylüyorlar. Bazı alimler de bunu kabul etmiyor. Örneğin Hembeli fuqahası kesinlikle ikindi namazından sonra nafile namazla meşgul olmak caiz görmüyorlar. İmam el-Bani ikindi namazından akşama kadar nafile namaz kılmakta yani buradaki nafile namaz demek ay mutlak olan ve özellikle mesela abdest namazı, tahiyyetül mescid ve yahutta böyle aklına boştur kendini boş gördü, vakti da var. Burada ne yapıyor? Kalkıyor ve ee, namazla meşgul oluyor mesela. İmam Elbani rahimeullah bunu bir bunda bir bahis görmüyor. İmam İbn Üsaimin ve İmam İbn ve bu çizgide olan alimler ikindi namazından akşama kadar kesinlikle namaz nafile namazın kılınmayacağını görüyorlar. Ve Ali Sad ve selam biliyorsunuz öğlen namazından sonra bazı şahıslar Ali Sad ve selam'ı mescitte meşgul ederek öğle namazının sünnetini kılmaktan alıkoydular. Eve gittikten sonra o gün de imam e, annemiz Um Seleme'nin yanındaydı. Eve girdikten sonra şöyle kenara çekilip orada iki rekat kıldı. Um Seleme radıyallahu anha Aleyhisselam'ın bu kıldığı 2 rekat çok iki rekat çok acayibine gitti. Diyor ki onunla beraber olan kadınlara hayatta diyor ilk defa Allahu Teala ve selam diyor ikindi namazından ikindi namazından sonra namaz kıldığını görüyorum ve carisine, cariyesine diyor ki git Allah Aleyhisselatü Vesselam'a ve böyle inik bir sözle de ki diyor ki hiçbir zaman böyle bir namaz kıldığını görmedi şu anda kıldığın namaz nedir diye sor eliyle böyle sana yaparsa o zaman gel sonra bize söyleyecek selam verdikten sonra Aleyhisselatü selam diyor ki Ya Umselem'e diyor benim bu kıldığım namaz diyor işte şu şu şu Müslümanlar camiye geldi ve onunla onlarla meşgul olurken öğle namazının sünnetini geçirdim. İşte bu şu anda evde kıldığım iki rekat işte öğle namazının sünnetidir. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bu sadece senin için özel bir ibadet midir yoksa biz de böyle geçirdiğimiz zaman bunu kılabilir miyiz yani eda edebilir miyiz dedi ki hayır. Ali ve vesselam bu sadece benimle benim için özel bir şeydir. Ve Aleyhisselatü Vesselam bu iki rekatı kıldıktan sonra ondan sonra devamlı bu iki rekatı kılarmış. Çünkü ve Vesselam bir ibadeti yaptığı zaman ona devam edermiş ve Vesselam. Ancak bir kişi namazını, öğle namazının sünnetini geçiriyorsa öğle namazının vakti çıktıktan sonra o iki rekatı kaza etmek doğru değil. Ancak öğle namazının vakti dahili içerisindeyse o zaman ee, önceki sünnetleri, sonraki sünnetlerle önceki sünneti eda edebilir. İşte burada e, mutlak namazlar seferde de olabilir. Ve akşam namazından sonra sünnet kılmaz. Yani ratibe. Ondan sonra yatsı namazından sonra yine ratibeyi kılmaz. Ancak vitir'i kılabilir. Ve vitir en az bir, en çoğu on, iki, on bir rekattır. Vallahu alem. Allah razı olsun hocam. Rizakallahu khair. Kardeşler inşallah haftaya görüşmek dileğiyle. Dedin ya on iki. On bir buçuk. İçeriden bir de hani böyle <gülüyor> yapıyor. Ne gibi ne gibi sorular var? Soru çok hocam. Nasıl? Ben özelden, özel kapatınca gitti hepsi. Çünkü benim özelime yazdılar. Ben de özelimi kapatınca onlar, onlar gitti. İbrahim'in dersi var. Şimdi bizi bekliyor. Ha. İbrahim yazdı çünkü. Burada benim yiyenlerim var mı? Ee, İsmi Halime. Halime mikrofon hala bizde. Yok hocam ha. girmemişler. Ha. İbrahim bekliyor dersi var şu an. Ha. Sıra İbrahim'i verelim. Ee, mikrofon bizde hala. Yok ilk önce Mustafa kardeşi ver. Tamam o zaman. Selamünaleyküm, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamünaleyküm. Rıfat da 12 vakit var. Bir arkadaş bir bir sürekli bir, bir soru soruyor. Bak bize Halil diye birisi var. Ee, diyor ki bu oyun kağıtları var ya onlarla pişti oynamak diyor. Haram mı diyor. Kim soruyor? Rıfat soru geldi mi? Bunu cevaplandırırsın. Şey ee, Şeyi oturumu kapatalım inşallah. satrancı Satrancı veya şeyi sormuyor bak. Satrancı zar ile şey soruyor, HALO diye birisi var odada. HALO, HALO, HALO, HALO. Bütün halef. oyunları soruyor yani, bütün oyunlar e, pişli var, oynamak, e, okey oynamak, dama, satranç, tavla. Bunların hükmü nedir diyor, bunlar diyor, aynı hükmü mi tavir diye soruyor. Bunlar oynamak haram mıdır diyor. Hı. Bilgisayardakiler de dahil diyor yani. Bilgisayarda hı. da var bu oyunlar, okey oyunlar oyunları hı. var. Tavla oyunları var, pişti oyunları var. Evet işte işte şimdi bunu kapatmak lazım. şimdi anne o bir olmaz. Ya şu dinleyicileri biz de biraz tanıtsak iyi olur ama. Ne hocam? Bu dinleyiciler <gülüyor> <acaba> hepsi <gülüyor> Bu dinleyiciler hepsi takma isimler acaba? Bakmış. Bakmayın. Evet. Abdulmuttakip'ten takmayın. İs yok, ismi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yenenler girmiyor hocam. Yani girmene razı hatta bu sohbeti kaçıma var lazım. Ya <gülüyor> hepsini sehat ediyorum. Söyledik kaç kere? Bunlar Fatullahçı olduklar. Dedim <gülüyor> yenenler hepsi bütünullahçı dedi. Bizim de şey camilerde rica ediyorum diyorum ki ya her ne kadar bizi beğenmiyorsanız dahi yine de işte Geyim, bir dinleyin, ya, dinleyin şöyle, ya. bir dinleyin yallah. Ben dayınızım En azından beni dinleyin yani. Hiç kabul etmezseniz bile. E, diyorum. Belki dinleseler diyorum. Evet. Bir gün gelir inşallah kabul ederler diyorum. Onlar ağır, hocaları onlara ağır basıyor. Diyorlar ki onu, onu dinlemeyin diyorlar. Sefran Allah'ım. Ee. Hocam bir tesbih konusunda bizim çocuğa şey öğretti bir tane bu arada. Kardeşler dedim, ben tesbih bir daha attır. var mı sünnette dedim. O da ne cevap vermiş? O zaman söyle baba ne demiş? Allah'a sallallahu aleyhi o zaman da İspirih yoktu. Sekre'de var mıydı? Kıbrı kıbrı kıbrı kıbrı kıbrı. Kuş anneye kuş anne. Sağ ol. Kuş anne. <gülüyor> kuş anne, kuş anne. <gülüyor> Çabuk vermek lazım buna ya. Bir şey koymuyoruz Allah'a sallallahu aleyhi ve şey, secde hmm, etmek için. Bazen hava, şey, o zaman tabi biliyorsunuz ana sallallahu aleyhi hepsi topraktı yani. topraktı yani. Çünkü şimdiki gibi durumları iyi değildi ki. Evet. Kilimler yok mu? Elbise giyemiyorlardı. Kalkalk yani. mescide. Mescid Halı mı sarılacaklar? <gülüyor> Onun için hava çok sıcak olduğu zaman anların naması için anları altına bir şeyler koyarlarmış. Evet. Tamam mı? Ee, şimdi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani her ne kadar yerde namaz kılmak... Ha, Rıfat geldi. Rıfat kısaca soruyu cevaplandırsın hocam. Yorgulayalım. Fazla. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahirabbil <gülüyor> alamin ve salatü vesselamun aleyhe nabiyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu kumar oyunlarını kullanmak veyahut da kumar oyunlarıyla oynamak özellikle iskambil dedikleri ve yahut da e, tahta dedikleri özellikle tavla özellikle tavla Ali sattü vesselam diyor her kim diyor Zerdişle oynarsa hadiste o şekilde geçer. Elini domuz kanıyla boyamış gibi olur diyor. Ve bu tavla her ne kadar şakasına veyahut da her ne kadar parasına oynamıyorsa dahi o zarın atılışı İslam'da kesinlikle haramdır, caiz değildir. Zarın atılışı atmak kesinlikle Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın anlayışına ters bir oyundur. Şartına oynarsa o zaman kumara geçmiş olur. Şartına oynamadığından dolayı kumardan daha hafif bir günaha sahip olur. Kumar için oynamıyormuş. He. Kumar için oynamıyorsa işte ondan da bu özellikle tavlayı konuşuyorum ben acizane. Tavla tavla oyunuyla her ne kadar kumar niyetiyle oynamıyorsa da o zarı eline alıp atması Allah Resulü ve Sellem bizzat sahih hadiste bunu sakındırıyor nehyediyor ve diyor ki bu zarrı atan kişi diyor eliyle atarken diyor elini domuz kanıyla diyor boyamış gibidir ve biliyorsunuz domuz kanı bizim şeriatımızda kesinlikle necistir ve hayvanlar içerisinde en necis hayvan domuzdur. Ve biliyorsunuz domuz hayvanlar arasında namusunu kıskanmayan, eşini kıskanmayan domuzdur. Diğer hayvanlar horuzlar olsun, efendim e, e, öküzler olsun veya katır erkekler olsun, e, eşlerini kıskanıyorlar. Bir tek e, bir tek domuz eşini kıskanmıyor. Dolayısıyla bizim inancımızda domuz e, yani en necis hayvandır. İşte diyor Aleyhisselatü Vesselam aynen diyor elini diyor o donuzun kanıyla boyamış gibi diyor günah alır. Bu bir. İkincisi iskembil oyunu. İskembil oyunu yine o şekilde her ne kadar kubar niyetiyle oynamıyorsa da vaktini bu iskembile vermesi vaktini öldürmesi demektir. Çünkü vakit kılıç gibidir. Sen o vakti değerlendirmezsen o vakit seni ne yapar? seni yıpratır ve öldürür. Niçin? Ve özellikle özellikle özellikle farz-ı ayn farz-ı ayn ilim konusunda birçok şeyi bilmeyen bir kişi vaktini bu tür şeylere vermesi caiz değildir. Örneğin farz-ı ayn ilimden yoksun olan bir kişi özellikle ve şir, tevhid ve şirk e, konusunda veya hatta haramlar konusunda yani mesela e, birçok haramlardan kaçınması lazım iken bu haramları öğrenmeye vakit vermiyor veya hatta birçok emirlerden birçok emirler üzerinde vacip iken bu emirleri öğrenme, öğrenmeye bu emirleri öğrenmek için o ona vakit vermiyor öbür tarafta. Ee, ne yapıyor bu vakit bu açıdan olan şahıs ne yapıyor bu vakitleri faydasız yere neye veriyor iskembil oynamaya veyahutta efendim bilardo oynamaya veyahutta efendim, tavla oynamaya veyahutta santranç oynamaya veyahutta dama oynamaya dama oynamasına dama da var ee, yani o dama bazı alimler demişler ki o damayla oynamak santraç ile damayla oynamak demişler ki kumara e, kumar niyetiyle ve yotta e, bir şart koşulmuyorsa hakikaten eğer e, diğer farz ayn olan ilimlerden e, vakti varsa mesela farz olan aynları biliyor efendim emirleri biliyor ve emirler emirler e, çerçevesi içerisinde Rabbine kulluk yapıyor ve nehileri birlikte öğrendikten sonra nehileri irtikab etmeye çalışmıyor. İşte bu tür şeyleri bildikten sonra diyor, bu damaya ve stranca e, santranca vakit vermekte aşırı olmamakla beraber devamlı olmamakla beraber bir, ca, e, bir e, beis yoktur diyorlar. İkincisi mesela bilgisayar veyahut da er, e, televizyon gibi şeyler örneğin bir kişiye dersin ki filan yerde ders var gel gidelim şurada bir dersi dinleyelim işte filan hoca filan camide veyahut da filan e, e, dernekte e, bir konferans veriyor veyahut da bir konuşma yapıyor veyahut da bir ders var gel onu dinleyelim dediği zaman hiç vaktim yok diyor veyahut da gelirse dedi 5 tamam. dakika sonra 10 dakika sonra 20 dakika sonra yarım saat sonra bakıyoruz ki sıkılıyor ve hemen yatıyor. Sıkılıyor yani dayanamıyor. Ama televizyonun başında 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat 5 saat futbol bir maçı, bir maçı dinlemekte hiç yorul eee bir maçı izlemekte hiç ne yapmıyor, hiç sıkılmıyor ve Dik ee, şey çok dikkatli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde orada o maçı seyrediyor ve bazen o maçı seyrederken bakıyorsun ki küfür ediyor, sövüyor, şuna sövüyor, buna sövüyor kızışıyor, hele hele mesela kendisi bir takımı bir takımı destekliyor, hanımın başka bir takımı ve da kız kardeşi annesi babası ve <gülüyor> burada annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, dostlarıyla ondan sonra düşman da oluyor ve bu maç e, maçta oynayan oyuncular için annesini babasını kardeşini düşman ediniyor ve burada annesine babasına isyan ederek hukukluk yapıyor. Ay karşı gelerek onlara isyan ediyor. Bu konuda hiç sıkılmıyor ama 10 dakika 20 dakika bir ders dinlediği zaman canı sıkılıyor patlayacak hale geliyor. Ondan sonra ya bıktık ya yeter diyor bu ders bitsin diyor ya bir saat ders dinlenilir mi diyor. Çünkü bir saatten fazla ders dinlemek diyor dikkatler dikkatler kayboluyor ondan sonra bir şey anlaşılmıyor. Niçin televizyon seyrederken bir saat iki saat on saat bir dizi filmi seyrediyorsun. Özellikle aşk filmleri bilmem ne aşk dizileri efendim veya hatta futbol maçları bunları dinledi. Hiç sıkılmıyor daha çok hoşlarına gidiyor. Öbür tarafta farz olan ilimden de birçok şeyden yoksundur. Bunları da öğrenmiyor. Bu gibi insanlar farzi ilimlere, farzi ilimleri bilmeyip ve bu vakti oraya vermeleri tabii ki burada günahkar oluyorlar. Burada günahkar oluyorlar tabii. Niçin? Çünkü farz farz olan emir ve yasakları bilmiyor ve burada farz ve emir olan yasakları ihlal ediyor, emri ihlal ediyor, yasakları da irtikap ediyor ve hiç sıkılmıyor. Ondan sonra işte bir saat vaktinin gazeteye veriyor. Bir saat vaktini televizyona veriyor. Bir saat vaktini bilgisayara ve bilgisayar içerisinde çeşit çeşit oyunlara veriyor. Yani tabi ki bu doğru değildir ama diyelim ki günde bir saatini farz ilme veriyor. Bir saatini mesela nafile ibadetlere veriyor. Örneğin Kur'an okumak, kitap okumak, şu bu falan araştırmak. Öbür tarafta mesela arada bir arada bir böyle Mesela dama oynamak veya da satranç oynamakta arada bir çok nadir anlarda maksat biraz şey yapmak için böyle zihnini şey yapmak için hep çünkü bazı insanlar sıkılıyor ama gerçek bir ilim talebesi kesinlikle bunu benimsemez. Bu tür şeyleri kim benimser? Kim bu tür bu tür şeylere başvurmak ise genelde imanı zayıf olan insanlar bu tür şeylerle uğraşır. İlim talebesi, takla sahibi insanlar Kesinlikle bu tür şeylere iltifat edemezler. Ne televizyona bakmak, ne de dizi filme, ne de efendim e, futbol maçına, e, efendim ne de e, e, yok e, şuna buna. Diyor ki sohbeti dinleyip de oyun, oynasam olur mu? Hem sohbet hem oyun. İnsanın iki tane kalbi yok ki. İnsanın bir tane kalbi var. Aklın ya oradadır ya buradadır. Senin aklın ya maçta kalacak ya da hocayı dinlemek olacak. Yani şimdi diyelim ki burada... Sen oturuyorsun, arkadaşlarınla sohbet ediyorsun, öbür tarafta da radyoyu açmışsın, Kur'an dinliyorsun. Sen o arkadaşlarınla sohbet ederken veyahut da televizyonda bir maç oynanıyorsa orada maç seri ederken sen o okunan Kur'an'dan ne anlayacaksın? Veyahut da o kasetini açmış olduğun hocanın sözünden ne anlayacaksın? Özellikle Kur'an'ı dinlemek için Kur'an sesini açan Başka bir şeyle mezhul olması haramdır. Çünkü Kur'an'ın okunduğu yerde susmak lazım. Ama bir kişi eğer sen açmadıysan başka bir kişi dışarıdan açmışsa sen o dışarıdan Kur'an'ı açan kişiyi dinlemek, dinlemek mecburiyetinde değilsin. Ama sen arabada veya evin içinde Kur'an'ı açtın o zaman sen o Kur'an'ı dinlemekle mükellefsin. Dinle, dinlemek vaciptir. Dinlemezsen o zaman sen günahkar olmuş olursun. Çünkü ne için açtım bu Kur'an'ı? Yani bir müzik olsun diye değil ki o Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de sana emir ve yasakları bir yönden emrediyor bir yönden yasaklıyor. Veyahut da kıssalar var veyahut da efendim işte bu dinlenilmesi için gönderilen bir kitaptır. Sadece sadece radyolarda okunup o böyle müzik ses sanatkarları gibi dinlemek değil ki. Aynı şekilde hocaların söyleyeceği sözler yine o şekilde. Sen bir hocanın sesini bir yerden dinliyor, bir tarafta da maça maçı izliyorsun. Yani sen esas kulağın ve kalbin ya maçın yanında olacak ya da hocanın söylediği sözler yanında olacak. İkisini birden izlemek mümkün değil. Kendini veremezsin. Ne kadar takvalı olursa olsun kendini veremezsin. Vallahi aleyküm Bir dakika. burada şöyle bir delil aklıma geldi. Gitti mi? Yok. Mesela Allah Celle Celaluhu Maide suresinde olacak. Allahu alem diyor ki: "Allah Celle Celaluhu taavun ala'l birri ve't takva ve la taavun ala'l ismi ve'l Tam. İyilik ve takvada yardımlaşınız. Ve la taavun ala'l ismi Sakın günahta kötülüklerde, düşmanlıkta yardımlaşmayınız. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun caiz görmediği bir şeyde yardımlaşmak veya hatta uğraşmak İslam'da caiz değildir. Dolayısıyla bu dama, şey e, tavla dedikleri tavla mı deniliyor Türkçe? Tavla, dama, okey, efendim okey, bu okey dedikleri iskembil dedikleri e, bu tür kumar oyunlarla uğraşmak veya tavakıt kaybetmek hakikaten hakikaten e, Allah'ı Allah Celle Celalü razı olmadığı şeylerle uğraşmak ve yardımlaşmaktır. Dolayısıyla Allah Celle Celalü razı olmadığı şeylerle uğraşmak ve yardımlaşmak bu ayetten anlaşılıyor ki caiz değildir. Ve la ta'awenu alel ismi Düşman mesela e, diyelim ki bir kişi bir kişi e, bakkalında yani süpermarketinde mesela sigara satıyor. Sen o kişide ne yapacaksın? Elinden geldiği kadar onunla yardımlaşmayacaksın. Ondan bir şeyler almayacaksın ki bu adam sırf sigara sattığı için almayacaksın ki bu adam. Herkes, bütün Müslümanlar ondan yüz çevirirse o zaman o adam Müslüman müşterilerini kaybetmemesi için o sigara satmayı ne yapacak? Kapatacak yani sigara satmayacak. Dolayısıyla sen o zaman ne yapmış oldun? Bu adama bir iyilik yapmış oldun. Ama İçki, mesela alkollü içki satan insanlar hem alkollü içki satıyor hem de efendim sigara satıyor hem de aynı zamanda diyelim ki asir, portakal falan filan satıyor. Burada alimler mesela demişler ki kişi karışık şeyler sattığı zaman oradan alışveriş yapmakta bir bir, bir beis yoktur demişler. Ama takva açısından en doğrusu o kişiden böyle bir adamdan Alışveriş yapmamak lazım, yardımlaşmamak lazım. Niçin? Çünkü sen o adama paranla destek oluyorsun. Senin senin arkandan kazanacağı para onun için bir destektir. Dolayısıyla sen orada o desteğinle, şunun bunun desteğiyle gidecek. O senin paranla gidecek, alkolü içkiyi açacak veyahut da sigara alacak veyahut da sigara alacak. Gelecek ondan sonra millete satacak ve sen bu senin verdiğin kazanç ile kazanç ile Burada münker olan bir şeyde ona yardım etmiş olursun. Dolayısıyla haramlarda yardımlaşmak ve kişi en önemli olan vakti haramlar haramlara vermek, haram vakitlere vermek haramdır, caiz değildir. Vallahu alem. İzzakallahu khayr. Allahumme emin. Ve ahiru elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebine Muhammed. Geceniz hayırlı olsun. Selamünaleyküm rahmetullah ve berekâtih. Eyvallah. Allah razı olsun. E, Musa kardeşimize versene 5 dakika. İbrahim istiyor ama e, ona da ver. Diyor ki e, sizin bir kardeşiniz var ismi Sadık mı ne? Dün gelmiş sohbetinizi dinlemiş ve soru sorup cevap vermiş İbrahim gitmiş. Sizin sohbetinizi dinlemiş. Ne zaman gelmiş? İskender'le mi gelmiş? Herhalde bilmiyorum. Hele ver bir onu bakalım ne diyor. İskender'le neye gitmiş? Odaya gelmiş, oraya gelmiş. Odaya girmiş, odaya. Odaya girmiş? Odaya girmiş, sohbeti dinlemiş ve o konuda sorular sormuş, memnun kalmış. Sonra... Sohbeti dinlemiş. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse zaman dinleyen İbrahim zaten çoktan da dinlemedik. Bakalım. Sana hocam 2-5 dakika hocam. Çocukların şeyi var. 12'ye kadar, 12'ye kadar. 12'de inşallah kalkalım. Biraz Musa kardeşle <gülüyor> konuşalım, biraz İbrahim kardeşle. De İbrahim nerede, İbrahim yok. İbrahim yok, Musa da yok. İkisi yok orada. Nereye gittiler bunlar? Babanit. Bir dakika. Musa kafalı. Nasıl biliyorsan yok olmadıklarını? İyi e bak böyle yok. Bak, Musa Aa. dışarıda. İçeride. Talebe var işte baksana. <gülüyor> Davut da kendini dışarıda gösteriyor. Abi selamünaleyküm. Ve selamünaleyküm ve berekatühü. Klasat nokta. 2 dakika, 5 dakika geçmesin abi. doğrudur. Ben de derse başlayacağım. Biz başka yerde biz... içişleri bakanı içeriden edip edip Edip dediniz misiniz? Gilde misiniz? <gülüyor> evet, evet, evet abi. Ben sesinden tanıdım. Nasılsın Edip kardeş? Allah razı olsun kardeş. Selamünaleyküm <gülüyor> ve rahmetullah ve berekat. Aleykümselam ve rahmetullah ve Odaya yazdım, odaya yazdım. Dedim ki bu Edip'in sesine benziyor. Ona selam söyleyin. Allah razı olsun. Arfan tayı okuyamadı onun Allah var. Görüntün yok, görüntün. Allah senden razı olsun kardeş. Aa be, benim görüntüm yok mu? Yok, yok ya. Dur. Dur bayım dur. Bakayım niye yok ya? Ben, ben ben ben sizi görmek istediğim gibi siz de beni görün inşallah. Evet, evet. sen özlemişim abi ya abi aç göreyim seni ya. Ha, Allah razı olsun abi bir dakika. Allah razı olsun. Niçin acaba? Niçin acaba benim görüntüm yok? Ben Allah. Ne kızım? Bak. Allah hürmetine. Abi senin bilgisayar eski herhalde, ihtiyar. <gülüyor> ha, yok inan ki şimdi benim bilgisayar. Yani o zaman gidip aramam lazım abi? Sen, sen sen patron ananısın, mermer fabrikası sahibisin. Güzel <gülüyor> güzel bilgisayar alamıyor musun abi ya? Kızım, <gülüyor> oynama telefonu. Eee. Vallahi biz Allah'ın izniyle açtık, başladık işe. Başladın mı abi? He. Ee, Elhamdülillah. Rabbim Elhamdülillah. muvaffak etsin abi. Ağabeyin Allah'a uzun hocam, kardeşiyle ilgili buna bana bir şey söylemiştin. He ben ben şimdi ona söyleyeyim dur, benim görüntüm. Benim. ha, He. Geldi mi? He. He. He. Eyvah. <gülüyor> Eyvah. Allah'ın tutuyan adam. Allah'ın tutuyan adam burada. Nasılsınız zayıb? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun Elhamdülillah Nasılsın Rahim abi? <gülüyor> elhamdülillah abim ya iyiyiz Elhamdülillah Sizi sormalı ne yapıyorsunuz Ne diyorsunuz bugünlerde? Elhamdülillah Elhamdülillah Allah razı olsun Biz biler iyiyiz gibi Bu hep konuşma çıkmış Allah. burada Ben bunları isterim